Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ama ba'd. Ee, Habeş kralı Necashi. As'hama ibn Harb. Onun hakkında birkaç söz söylemek gerekirse, cumhura göre hicretten sonra 9. Hicri 9. yılda Mekke'nin fethinden sonra vefat etti. Bu Cumhur'un kavli. Yani çoğu ilim ehli böyle kabul etmiş, böyle söylüyorlar. Cumhur'a göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicretinden 9 sene sonra, Hicri 9. yılda Mekke'nin fethinden sonra vefat ediyor. Bu Cumhur'un kavli. Bunu İbni Hacer Fethül Bari'de naklediyor. Buhari'nin şerhinde. Ve Diyor ki yine İbni Hacer, bazı ilim de yani bu da azınlık olanlar, 8. senede Mekke'nin fethinden önce, bir yıl önce veya az bir zaman önce Mekke'nin fethinden önce vefat ettiğini söylüyor bazı ilim de Bu da azınlığın kavli. Yani 8 yıl veya 9 yıl, Mekke'nin fethinden hemen sonra veya Mekke'nin fethinden hemen önce. Düşünün yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'a Müslümanları ilk birinci hicrete gönderdiğinde ki iki kere hicret oldu yanlış hatırlamıyorsam. Mekke'deki işkence dönemi ilk yıllardı. Yani hemen hemen İslam'ın ilk başlangıç ilk iki üç yılı içerisinde İslam'ın ilk yıllarıydı. O zamanlardan Habeş kralı Necaşi Asham ibn Harb Müslümanlarla tanışıyor ve bu alaydan sonra bilemiyorum ne kadar bir zaman Müslüman oluyor ve Müslümanlar iki kere Habeşistan'a hicret ediyorlar. Gidiyorlar geliyorlar. Bu Mekke döneminde İslam'ın ilk yıllarında. Ondan sonra düşünün Habeş Kralı'nın vefat etmesi ta Mekke'nin fethi. İslam'ın yani Resulullah Aleyhisselam'ın vefat etmeden iki yıl öncesine kadar. Yani Mekke döneminin başından hemen hemen Mekke döneminin sonlarına kadar. Yani Mekke döneminin ilk İki yılından aşağı yukarı Medine döneminin en son iki yılına kadar düşünün yani en az yirmi yirmi bir sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle tanışmışlığı var bu zatın. Yani bu şunu gösteriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyordu tanıyordu tanışıyorlardı arada gelip gidiyorlardı Müslümanlardan oraya hicret eden vardı. Ve ondan sonra az önce okuyacağım İbn, Ab İbn Abbas radiyallahu anh'ın e, rivayetine göre Asham eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip gidenler vardı. Ve bu şekilde arada bir ziyaretleşme, gelme gitme, haberleşme, olandan bitenden haber olma söz konusuydu. Neyse sözüme devam ediyorum. Buraya tekrar bu noktaya geri dönüş yapacağız inşallah. Buhari'de gelen 3877 nolu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi, Vefat ettiğinde ki Allah galipten haber verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve bu bir mucizesi. Allah'ın ona bahşettiği mucizelerden. Rasulullah sallallahu aleyhi bir gün haber aldı Allah'tan ve Necaşi vefat etti dedi. Şöyle söylüyor bu gelen hadiste. Bugün salih bir adam vefat etti. Aynen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Bugün salih bir adam vefat etti. Kalkın ve kardeşiniz ashame Ashame için namaz kılın Hemen Bundan bir iki hadis sonra geliyor Bukhari 3880 dolu hadiste ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Hadisin sadece son kısmını söylüyorum Kardeşiniz için Yani Müslüman kardeşiniz, mümin kardeşiniz için istiğfar edin Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashame için salih bir adam diyor Salih bir adam vefat etti Kardeşiniz için Kalkın cenaze namazı kılın Bir sonraki gelen iki sonraki gelen hadiste Kardeşiniz yani Müslüman kardeşiniz Mümin kardeşiniz için istiğfar edin Ondan sonraki gelen hadiste 3881 nolu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı Musallada safları musallaya çıktı Safları oluşturdu ve dört tekbir ile necaşi üzerine Cenaze namazı kıldırdı sallallahu aleyhi ve sellem Bizzat kendisi Dört tekbirle Necaşi üzerine Namaz kıldırdı Cenaze namazı, gıyabi cenaze namazı sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi burada şunu fıkhi bir fayda olarak antiparantez şunu belirtenelim. Eğer bir Müslüman vefat ettiğinde ona üzerine cenaze namazı kılınmamışsa gıyabi cenaze namazı sahih ve geçerlidir. Ama bir yerde bir Müslüman vefat etti ve orada bulunan insanlar onu üzerine cenaze namazı kıldırdılar. O zaman gıyabi cenaze namazı başka yerdeki müslümanların gıyabi cenaze gıyabi cenaze namazı kılmaları caiz olmaz. Bugün İhvancıların işte cihatçıların, tekfircilerin vesaire birçoklarının yaptığı gibi bu yanlış bir anlayış. Alimler diyorlar ki bir müslüman vefat ettiğinde aynen bu e, Ashame Necashi hadisi buna delildir. Çünkü o orada bilinmiyor. Bilmiyoruz kimsenin cenaze namazı kıldığına dair Rasulullah sam hiç kimsenin ona cenaze namazı kılmadığı için kalkıp cenaze namazı kıldırıyor. Yani bir Müslümana cenaze namazı kılınmamışsa gıyabi cenaze namazı caizdir. Ama eğer bir yerde bir Müslüman vefat, vefat ettiğinde Müslümanlar kalkıp ona cenaze namazı kılmışlarsa o zaman gıyabi cenaze namazı olmaz. Bu bildiğimiz ilim ehlinden sahih olan kavildir. Doğrusu budur. Yoksa diğerlerinin yaptığı gibi bir yerde cenaze namazı kılınıyor. Ondan sonra kalkıp dünyanın birçok yerlerine gıyabi, cenaze, namazı. Bu sahih değil. Bu bid'attır. Bildiğim kadarıyla sahih olan kavil ilim ehlinden kavil budur. Ondan sonra bu ilk söylediklerim Resulullah Aleyhisselam'ın bu Bukhar'da gelen hadisleri onun akabinde elimde doktor Halid el-Amberi'nin bir kitabı var. Halid el-Amberi e, Melik Suud üniversitesi müderrislerinden öğretim görevlilerinden kendisi doktor Halid-i Ambeli ve ilim ehli birisidir. Birçok kitapları var, telifatları var ve şu elimde olan kitap da El-Hukmu Bi-Gayrima Enzarallah ve Usulü Tekfir fi i Kitabi ve Sunne ve Akval-i Selefi Ümmet Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ve kitabın sünnetin ve bu ümmetin selefinin Sözleri ışığında Tekfir Usulü Tekfirin Kaideleri isimli kitap bu kitap 330 330 küsür sayfalık bir kitap sırf bu konuyu ele alıyor değerli bir kitap Allah Alem Doktora Çalışması ondan sonra Şeyh Elbani olsun Salih Es Sadlan olsun e, bu iki değerli ilim ehli de bu kitaba mukaddime yazmışlar Okumuşlar, müracaat etmişler ve kitabı gayet faydalı, güzel bulup kitaba mukaddeme yazmışlar. Tebrik ve teşekkür etmişler. Ee, bu kitap, 330 küsur sayfalık kitap, sırf tek bir mevzuyu ele alıyor. El-Hukmu gayr ma Ma'enzeri, Allah'ın indiriyle hükmetmeyenler ve kitabın sünnetin ve selefi salihinin sözleri ışığında, kitabın sünnetin ve selefin sözleri ışığında, tekfirin usulü, tekfirin kaideleri kitabın ismi. Ve bu kitapta Halid el-Hamberi kitabın sonlarına doğru bazı nakillerde bulunuyor. Diyor ki kimileri, bazıları diyorlar ki, yani bu tekfircilerden, cihatçılardan, ihvancılardan vesaire diyorlar ki, Necaşi'ye İslam'ın hükümleri ulaşmadı. Necaşi Habersizdi. Yani şeriattan habersizdi. İlim ona ulaşmamıştı. Hükümler ona ulaşmamıştı. Nasıl kalksın ülkesini şeriata göre yönetsin? İlim ona ulaşmamıştı. Hükümler ona ulaşmamıştı diye itiraz getiriyorlar. Şimdi ilim ehli ilim ehli biliyorsunuz Allah'ın indirile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendilerdir. Buradaki küfür Allah'ın indiriyle hükmetmemek buradaki küfür dinden çıkaran büyük küfür manasına değildir. Dinden çıkarmayan, İslam milletinden çıkartmayan küçük küfür manasındadır. Küçük küfür de büyük günahtır. Yani bir Müslüman bir devlet yöneticisi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsa bu haricilerin dediği gibi İslam İslam'dan, milletten çıkaran bir küfür manasına değildir bu ayet-i kerimedeki. İbn Abbas radıyallahu anh'dan ve diğer sahabelerden ve selefi salih imamlarından hepsinden icmain geldiği gibi, bu dinden çıkartmayan küçük küfür, yani büyük günah manasındaki küçük küfür manasındadır. İbn Abbas radıyallahu dediği gibi, hemen onların akıllarının gittiği, Allah inkar küfürü kitaplarını, meleklerini ve inkar küfürü değildir bu. Bu küfrün ötesinde bir küfürdür, diyor İbn Abbas. Bu konuda birçok yani İbn Abbas'tan, Tabi'inden, Selefi Salihinden böyle tefsirler var. Ve bu Selefi Salihinin, sahabelerin ve Selefi Salihinin tefsiridir. Ama hariciler bunu dinden çıkaran küfür, büyük küfür manasında almışlardır. Ama ehli sünnete göre böyle değildir. Ehli sünnete göre Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, yani bir Müslüman bir yönetici Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsa, bu dinden çıkaran büyük küfür manasına değildir. Allah'ı, Resulü, melekleri ve kitapları inkar manasındaki küfür değildir. küfür kufur yani küfürün ötesinde bir küfürdür. Çünkü küfür iki kısımdır. Büyük küfür, küçük küfür. Büyük küfür dinden çıkaran, küçük küfür dinden çıkartmayan. Ama büyük günah manasında. Yalnız ehli sünnete göre eğer Allah'ın indirile hükmetmemek bu bir günahtır, büyük günahtır. Bunu eğer helal sayıyorsa, kalben bunu helal sayıyorsa, o zaman helali haram, haramı helal yaptığı için itikadi bir küfüre dönüşür bu. O zaman bu dinden çıkaran küfür olur. Ama kalben bunu helal saymadığı müddetçe kalben bunu helal saymadığı müddetçe Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek dinden çıkaran küfür manası, manasına gelmez. Ve bu konuda kitapta sünnete ve selef salihinde birçok deliller vardır. İşte bunlardan bir tanesi de bu Necâşi kıssası, Necâşi hadisleridir. Necâşi Asham ibn Harb Müslüman olmuş Yani Habeş Kralı'ydı, Hristiyan'dı ve ülkesini Hristiyanlık inancı üzerine ve Hristiyanlığın kaidelerine göre ve kendi örfüne göre cahiliye kanunlarıyla yöneten birisiydi. Sonradan Müslüman oldu, Müslüman oldu. Tevhidi bildi, akideyi bildi, Müslüman oldu. Tevhid ehli oldu. Resulullah Aleyhisselam'a ve onun inleyen kitaba iman etti. Fakat ülkesini İslam'a göre, Kur'an'a göre İslam'a göre yönetmedi. Bu maruf, bilinen bir şey. Ve ta ki vefat edinceye kadar yani kendi inancını, İslam'ını gizledi ve bu şekilde öldü vefat etti. Şimdi Allah'ın indirile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Buradaki küfürün dinden çıkaran küfür manasındaysa o zaman Necaşin de kafir olması gerekirdi. Resulullah Aleyhisselam'ın da ona kardeşiniz dememesi gerekirdi. Kalkın üzerine cenaze namazı kılın dememesi gerekirdi. Kardeşinizin istiğfar edin dememesi gerekirdi. Bugün salih bir adam vefat etti, hiç hiç dememesi gerekirdi. Yani o Necaşi Müslüman oldu fakat ülkesini Allah'ın indirdiğine göre yönetmedi. Allah'ın hükmüne göre, İslam'a göre ülkesini yönetmedi. Ve burada işte burada böyle bir itiraz geliyor. Diyorlar ki tekfirciler diyorlar hayır. ilim ona ulaşmamıştı, İslam'ın hükümleri ona ulaşmamıştı, İslam'ın hükümleri tamamlanmamıştı. Bir kere İslam'ın hükümleri tamamlanmamıştı. Bu bir geçerli bir itiraz değil. Tamamlandığı kadarıyla o, o ana kadar helallerden ve haramlardan ne geldiyse tamamlandığı kadarıyla ki Mekke'nin fethine kadar yaşamış. Bu birincisi. Velev ki onların itirazları doğru dahi olsa ki değil, ki değil. Ama velev ki tekfircilerin itirazları doğru dahi olsa en azından Necaşi tevhidi bildi değil mi? Akide'yi bildi, tevhidi bildi ve şirki terk etti. Tevhid de Allah'ın indirdiği değil midir? Hem de Allah'ın indirdiğinin en büyüdür, en büyük farz tevhid, en büyük farz, en yüce farz, ilk farz ve en önemli farz. Tevhid. En azından Necaşi tevhidi bilmedi mi? Tevhidini dahi ilan edemedi ülkesinde Necaşi. Necaşi hiçbir diyelim ki onların dediği doğru olsun. Hiçbir İslam'ın hükmü Necaşi'ye ulaşmadı. Tevhid de mi ulaşmadı? Nasıl Müslüman oldu o zaman? En azından Necaşi tevhidi bildi. Fakat tevhidini dahi ilan edip ülkesini en azından tevhide göre dahi yönetemedi. Tevhid de Allah'ın indirdiği değil mi? Hem de Allah'ın indirdiğinin en önemlisi. En büyük, en yücesi, ilk farz, en büyük farz, en önemli farz, tevhid. Necaşi tevhidini dahi ilan edip ülkesini en azından tevhide göre bile hükmedemedi. Ülkesi küfür ve şirk üzere H Hristiyan'dılar, İsa'ya tapıyorlardı. İsa'ya ilah diyorlardı. Kur'an'da onlara müşrikdir, kafirdir. Yani velev ki onların dedikleri doğru dahi olsa, İslam'ın hiçbir hükmü ulaşmamış olsa en azından tevhid ona ulaşmıştı. Ve tevhid de İslam'ın hükmüdür. Allah'ın indirdiğidir tevhid. O tevhidini dahi ilan edememişti. Ve gizli olarak sağlık. Bütün bunlar maslahat için. Necaşi bunları maslahat için bakın. Maslahat için Allah'ın indirdiğiyle hükmedemedi. Necaşi. Artı onların itirazları yanlıştır. Birazdan okuyacağım. Onların itirazları yanlıştır. Necaşi hayatı boyunca Resulullah Aleyhisselam ile ilişki içerisindeydi. Şimdi geliyor söylüyorum Yine bu Halid el-Amberi'nin kitabında İbn-ül Ağrabi El-Mu'cam isimli eserinde Halid el-Amberi İbn-ül Ağrabi'den naklediyor İbn-ül Ağrabi Bu maliki müştehitlerine Müfessir, fakih, müştehit İbn-ül Ağrabi Eliflam la yazılır i̇bn el Ağrabi diye Ama sofi olan, vahdeti vücutçu olan i̇bn Arabi eliflamla yazılmaz. Bunu iyi ayırt etmek lazım. Yani bu müştehit olan, müfessir olan, fakih olan, alim olan tefsir sahibi, ahkamül Kur'an tefsir sahibi, maliki alimlerinden, müştehitlerinden i̇bn Arabi'dir. Eliflamla yazılır ama öbürü Sofi olan i̇bn Arabi'dir. Eliflamsız yazılır. Bu müştehit olan, alim olan, tefsir sahibi i̇bn Arabi El-Mu'cam isimli eserinde şöyle der. Cilt 1 sayfa 259 İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki İbn Abbas'dan rivayet getiriyor. Necaşi'nin ashabından 40 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Medine'ye geldiler. Yani Necaşi ashabından ki bunlar Müslüman arkadaşlarından 40 kişi yanlarına Resulullah sallallahu aleyhi yanına gönderdi. Necaşi ashabından 40 kişi Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gönderdi. Medine'ye geldiler. Ve o sıralarda Uhud Harbi gündemdeydi. Ve Uhud Harbi olunca savaşa katıldılar. Resulullah Aleyhisselam'la beraber müşriklere karşı Uhud'da savaştılar. Hatta onlardan yaralananlar bile oldu. Fakat ölenler, şehit olanlar olmadı. Müslümanların Müslümanların savaştaki hallerini, yaralandıklarını, zorlukları, yoklukları vesaire görünce üzüldüler. Ey Allah'ın Resulü dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Biz zengin bir ülke insanlarıyız, varlıklıyız yani elimizde imkan var. Yani kralımız bizden. İmkanımız var. Bize müsaade ederseniz size yardım edelim, gidip ülkemize sizden yardım getirelim. Resulullah Aleyhisselam da onlara müsaade etti. Ülkelerine gittiler, yardımlarla, mallarla vesaire tekrar geri gelirler. Bunları Müslümanlara getirdiler. Onun üzerine İbn Abbas diyor, şu ayetler nazil oldu. 2 ayet nazil oldu. Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz, yani Hristiyanları kastediyor. Kendilerine daha önce kitap verdikleriniz bu Hristiyanlar bu kitaba yani Kur'an'a da inandılar. Onun için onlara iki kat ecir vardır. Ayet geliyor. Bir de şu ayet geliyor kötülüğü iyilikle savanlar var ya onlar kendilerine rızık olarak verdiğimizden infak ederler. Hani yardım getirdiler ya Müslümanlara. i̇bn Abbas diyor, bu iki ayet onlar için geldi. Şimdi sonra devamında halid el Amberi tekrar burada sözü alıyor. İbn-i Arabi'nin sözünü el mücemden naklettikten sonra وَهَذَا يَعْنِ أَنَّ النَّجَاشَيَ كَانَ يَبْلُغُهُ مَا كَانَ يَنْزِلُ مِنَ الْأَحْكَامِ شَرْعِيَّ Yani bu en azından sadece bu rivayet dahi gösteriyor ki Necaşi'ye İslam'ın inen hükümleri ona ulaşıyordu. Ona ulaşıyordu. Yani Necaşi Resulullah Aleyhisselam'a adam gönderiyor, geliyorlar, gidiyorlar. Resulullah ilk başta onlara hicret eden Müslümanlar göndermişti. O zamanlar daha tevhidi öğrendi, anladı. Yani Resulullah Aleyhisselam'la bir ilişki içerisindeydiler ve en başta dediğim gibi İslam'ın ilk ikinci yılından İslam'ın son yani Mekke döneminin ikinci üçüncü yılından Medine döneminin son ikinci üçüncü yılına kadar bu arada yaşadığı ve hayattaydı ve Müslümandı ve Resulullah Aleyhisselam'la ilişki içerisindeydi. Gidip geliyorlardı birbirlerinden haberdardılar yani böyle bir karanlık bir cehalet böyle bir habersizlik falan söz konusu değildi. Olandan bir tane de Necaşi'nin haberi vardı. Bu söylediklerimiz bunları ispat ediyor. Yani tekfircilerin dediği gibi işte ilimden yoksundu, habersizdi, arada bağlantı kopuktu. Bir kere arada sadece deniz var Habeşistan'la. Suudi Arabistan arasında sadece 40-50 kilometrelik bir deniz var yani. En fazla bilemediğin 100 kilometre. Belki o kadar bile değil. Ve gemiler var, şeyler var. Müslümanlar ilk Mekke'nin ilk yıllarında nasıl Habeşistan'a hicret ettiler? Gemilerle gittiler. Yani tekfircilerin dediği gibi bir ilimsizlik, İslam'ın inen hükümlerinden, şeriattan habersizlik yoktu, söz konusu değildi. Artı dedikleri doğru dahi olsa en azından tevhid Allah'ın indirdiği değil mi? Tevhidle dahi hükmetmedi ülkesinde, İslam'ını dahi açıklayamadı, ilan edemedi Necaşi. Gizleri içinde sakladı, onunla beraber birkaç kişi belki iman ettiler, yakın dostları, arkadaşları fakat maslahat için, maslahat gereği güç yetiremediği için, Allah'ın indiriyle hükmedemedi. Ne akidede ne de fıkıhta, ahkamda. Ve Resulullah Aleyhisselam onun için salih bir adam dedi, kardeşin için istiğfar edin dedi ve kalkıp cenaze namazını kıldı. Ve Kur'an'dan ve sünnetten ve selefi salih'in imamlardan yüzlerce binlerce delille beraber, bu da o delillerden bir tanesi belki en sonuncusu, en basit delildir. Allah'ın indiriyle hükmetmeyenler dinden çıkaran manada küfre düşmez. Ancak helal saymadığı müddetçe, ancak şeriatı, şeriatı Allah'ın hükmünü çağın gerisine görmediği müddetçe o zaman bu itikadi küfür olur. Veya istihza alay olur. Alayda mazeret yoktur. İstihzada mazeret yoktur. Ne zamanki din ile Allah'ın hükümleriyle alay ederse bunda mazeret yoktur. Alayın kötü olduğunu, her alay etmenin, istihza etmenin kötü olduğunu herkes biliyor. Ya da Allah'ın indir, indirmediğiyle hükmeder, sonra da kalkar buna İslam derse, Buna da istibdal deniyor, değiştirme deniyor. Bu da küfürdür. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor başka bir şeyle hükmediyor. Sonra kalkıp diyor ki ey insanlar işte bu İslam ta kendisidir. Bu da istibdaldir. Bu da küfürdür. Bu yoksa, yani bir Müslüman bir yönetici, şeriatla, dinle, Allah'ın indirdiği hükümlerle alay etmiyor, saygılı. Fakat maslahat icabı veya korktuğundan veya çeşitli sebeplerden dolayı, hatta belki dünya menfaatliği için, Makam korkusu, makam elden gider diye dahi olsa, evet bu büyük günah günahkardır ama haricilerin dediği bir dinden çıkaran küfür değildir. Helal saymadığı müddetçe veya dinle alay etmediği müddetçe, onu çağın gerisine görmediği müddetçe. O zaman bu kalbi helal saymaya gider, itikadi küfre dönüşür. Bunları daha önce konuştuk. Ve Necaşi de, Necaşi de İslam'ı bilmiştir, Müslüman olmuştur. Burak'ın ahkamı, tevhidi dahi, tevhid Allah'ın indirdiğidir, onunla dahi hükmedememiştir. Ve Resulü Aleyhisselam onun için salih bir kişi demiş, kardeşiniz demiş, istifar edin demiş, cenaze namazını kılmıştır. Ve alimler bunu, belki bu en basit ve en son gelen delillerden bir tanesi, bundan önce daha Kur'an'da ve sünnete ve selefi salih anlayışında birçok deliller var, bu en basiti. En sonda gelen birisi, alimler bunu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir, ayetindeki küfrün kufurduğuna kufur, yani dinden çıkartmayan, milletten çıkartmayan küfür manası olduğunu Delil olarak ispat ettikleri delillerden bir tanesi de budur. Necaşi kıssasıdır. Delillerden bir tanesi de budur. Ve tekfircilerin getirdiği itiraz boş ve batıl, geçersiz bir itirazdır. Halide l'Amberi'nin sözüne devam ediyorum. Ve hâdâ yani... An Najashiya, yani muhakkak ki necaşi kâne yebluğuhu, ona ulaşıyordu. Mâ kâne yenzilu min ahkâm-i şer'i'ye. Şer'i hükümlerden inenler necaşiye iniyordu. Bir, Ibn Abbas rivayeti buna delildir. Yani Rasulullah gidip gelip görüşüyorlardı. Fahâhum ula'i ashabuhu yeşhedûne uhudan ve bunlarda az önceki zikrettiğimiz kıs kıssa da Necashi'nin ashabından Uhud Harbi'ne katılanlar vardı. Buna şahit oldular. Bir bilfil savaştılar. Summa yerci'una sonra sonra Necashi'ye geri döndüler. Ve yatuna bi emvali sonra mallar topladılar. Li liwasu biha'l-müslimîn sonra Müslümanlara yardım etmek için o malları topladılar. Tekrar Müslümanlara geri döndüler. Müslümanlara yardım getirdiler. وَقَدْ مَعْتَ قَبْلَ الْفَتْحِ الْاِسْلَمِ Kable Fethi Mekke ve el Lamberi ikinci kavli almış burada. Azınlığın olan kavli ve Necashi diyor Mekke'nin fethinden önce vefat etti. Ki az önce zikreddiğim gibi İbni Hacer'in yaptığı nakil daha doğruya benziyor. Cumhur'un kavli Necashi Mekke'nin fethinden sonra vefat etti. Bu Cumhur'un kavli. Yani düşünün İslam'ın ilk yıllarından, yani İslam'ın ilk yıllarından Medine döneminin son yıllarına kadar hayattaydı. Uhud ne zaman? Uhud, Hicri 3. yılda, Necaşi'nin vefatı Cumhur'un kavline göre Hicri 9. yılda arada 6 yıllık bir dönem var. 5-6 yıllık bir dönem var arada. Uhud'dan Mekke'nin fethine kadar arada 5-6 yıllık bir dönem var. Ve bu dönemde de böyle gelip gidiyorlar, haberleşiyorlar. Yani Necash'i inen hükümlerden habersiz değildi. Haberi vardı. En azından tevhidi biliyordu. Tevhid Allah'ın hükmü. Hem de ilk hükmü, en önemli hükmü. وَكَانَ اُهُدْ fi سَنَةِ السَّالِسَ Uhud üçüncü yılda idi. وَمَا بَيْنَ مُهَا ala عَلَى خَمْسِ ve e, Uhud ile Necaşi'nin vefatı arasında beş sene var diyor. Yani beş altı sene. بهذه فتره زمنيه طويله işte bu uzun bir zamandır diyor 5 6 yıl az bir zaman değil fe la budde en yebluhu fiha kesire min el ahkam el yani bu şunu gerektirir mutlaka ona şer'i hükümlerden birçokları ona ulaştı kesinlikle ulaştı haberdardı fe lesel emru kama yetahayyalu el hasm yani bize itiraz edenlerin karşı çıkanların itiraz hayal ettikleri gibi değil diyor iş durum herhalde bu kadar nakil yetiyor. Bir de bu sayfalardan bir sayfa önce var bir yer. Eee Halid el Amberi şeyden naklediyor. Şeyhül İslam İbn Teymiyeden naklediyor. Şeyhül İslam İbn Teymiye'nin Mecmu'ul Fetava'sına bulamadım, çıkartamadım. Ama sanırım İbn Teymiye'nin çok nefis, çok harika, mükemmel bir sözü olduğundan eminim bu konuda. Sadece bir cümlesini nakletmiş. Şeyhül İslam'dan İbn Teymiyeden şunu naklediyor Halid el Amberi. فِي قَوْنِ نَجَاشِ necashi, konusunda اَاَجِزًا عَنْ اِقَامَةِ حُكْمِ اللّٰهِ ibni i Teymi'ye böyle demiş. Allah'ın hükmünü ikame etmekten aciz idi. Gücü yoktu, güç yitiremiyordu necashi. diye. Bunu inşallah bulursam tekrar ayrıca bir sohbet olarak bunu okuruz veya yazarız. Allah-u Alem Mecmul Fetava'da veya başka bir kitabında nerede bilemiyorum şu an arayacağım inşallah. İbn-i Teymiye Necaşin böyle demiş. Acizen an ikameti hukmille Allah'ın hükmüne ikame etmekten, Allah'ın indirile hükmetmekten aciz idi. Buna güç yetirememişti, yetiremiyordu. Kim bilir nasıl İbn-i çok nefis, mükemmel bir sözü vardır bu konuda. İnşallah onu bulduğum zaman size haber veririm inşallah. Herhalde bu kadar şimdilik yeter. herhalde şimdilik bu kadar yeter ee, söyleyeceklerimden başka söyleyeceğim söyleyip de unuttuğum var mıydı yani ilim ehli, ilim ehli getirmiş olduğu delillerden bir tanesi de bu necaşi kıssasıdır yani necaşi Müslüman idi ama aciz olduğundan dolayı güç yetiremediğinden dolayı maslahat gereği Allah'ın indirdiğiyle hükmedememişti Ve Resulullah Aleyhisselam da onun cenaze namazını kıldı. Kardeşiniz dedi, Müslüman mümin kardeşiniz, onun için dua ediniz. O salih bir adamdır dedi. Eğer durum tekfircilerin dediği gibi olsaydı, Resulullah Aleyhisselam bunları söylememesi, yapmaması gerekirdi. Bilakis onu tekfir etmesi kafirdir. Allah'ın nedeniyle hükmetmeyen kafirdir deyip, onun küfürüne hükmetmesi gerekirdi Resulullah Aleyhisselam. İşin doğrusu budur. İlim ehli de bunu delil olarak getiriyorlar. Herhalde şimdilik bu konuda bu yeter bu kadar. Aslında çok fazla konuşma da gerek yok. Hak ortadadır. İlim ehli de ortada vardır. Ama anlamak istemeyenler, anlamak istemiyorlar, anlayamıyorlar. Hidayet Allah'tan, Allah yardım etsin. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.